Merhaba, Greenpeace'in 8 eylemcisi 2014 Mayıs ayında gerçekleşen barışçıl bir nükleer karşıtı eylem nedeniyle yargılandığı davadan beraat etti. Görüşme 16 Şubat'ta İstanbul Çağlayan Adliyesi 69. Asya Ceza Mahkemesi salonunda görüldü. Greenpeace'in 8 eylemcisi 2014 Mayıs ayında gerçekleşen nükleer karşıtı barışçıl eylem nedeniyle yargılandıkları davadan beraat etti. Dava Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın İstanbul'da bir otelde düzenlediği nükleer zirve esnasında nükleer santrallerin Türkiye'ye vereceği zararlar gerekçesiyle yapılan protesto eylemi nedeniyle açılmıştı. 30 Mayıs 2014'te gerçekleşen eylemde aktivistler otelin girişinde 28 metrekarelik pankart açarak nükleer felaket burada başlıyor mesajı verirken içeride de nükleer karşıtı mesajların yer aldığı kurabiyeler dağıtılmıştı. Eylemcilerin... 2.911 sayılı toplu gösteri yürüyüşleri hakkında kanununa aykırı gösteri yürüyüşü düzenleme, yönetme ve destek verme suçu işledikleri iddia ediliyordu. Ve haklarında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyordu. Asıl yargılanması gerekenin barışçıl eylemciler değil, Türkiye'deki nükleer santral planlarının olması gerektiğini ifade eden Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanyası sorumlusu Avukat Deniz Bayram, Aktivistlerin gerçekleştirdikleri bu nükleer karşıtı eylem, İfade özgürlüğü ve gösteri hakkı kapsamındadır. Bugün verilen beraat kararı da bunu onaylamıştır. Türkiye'de yaklaşık 50 yıldır nükleer santral planları yapılmasına rağmen bu planlar gerçeğe dönüşmediyse bunun en önemli nedeni halkın karşı çıkması ve bu iradeyi yansıtan barışçıl protestolardır. Bilindiği üzere hükümet Türkiye'de doğa harikası üç bölge olan Akkuyu, Sinop ve İne İğneada'yı nükleer santral bölgesi olarak duyurdu Bunlardan en ileri aşamada olan Çernobil'in sorumlusu Rosatom'un deneme tahtasına çevirdiği Akkuyu'da sürecin ne kadar şeffaflıktan ve katılımcılıktan uzak, hukuka aykırı bir şekilde işletildiğine gün ve gün şahit oluyoruz, dedi. Aktivistlerin nükleer karşıtı barışçıl eyleminden bir süre sonra Akkuyu'da kurulması planlanan nükleer santralin çevresel etki değerlendirmesi yani ÇED raporu kabul edilmişti. Greenpeace'in 2015 Aralık ayında Akkuyu'da planlanan nükleer santralin ÇED olumlu kararına karşı açtığı davaysa hala devam ediyor. Çevresel etki değerlendirmesi raporu tüm eksikliklerine rağmen olumlu olarak kabul edildiğini hatırlatan Bayram, atıkların boğazlardan geçecek olması Akdeniz'deki canlı yaşamına verecek zararlar, güvenlik ve emniyet riskleri bir kaza durumunda çevresel, sosyal, ekonomik, toplumsal, hukuksal sorumluluğu kimin alacağının belli olmaması gibi sorunlar nedeniyle ÇED raporuna karşı açtığımız dava sürüyor. Tüm bu sorunlar ve nükleerin temel riskleri nedeniyle sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını barışçıl bir şekilde savunan eylemciler yargılanıyor. Oysa asıl sorgulanması ve yargılanması gereken yeterli derecede kullanılmayan yenilenebilir enerji potansiyeline rağmen Türkiye'de kirli, pahalı ve tehlikeli nükleer enerji planlarının Israrla devam etmesi diye konuştu Greenpeace avukatı Deniz Bayram. İzmir 2. İdare Mahkemesi İzmir Demir Çelik AŞ'ye yani İzdemir'e termik santral kurması için 7 yıl önce verilen çevresel etki değerlendirmesi yani ÇED olumlu raporunu iptal etti. Ancak İzmir'in Ali Ağa ilçesi yakınlarında yer alan termik santral 3 yıldır çalışıyor. Üstelik 2. ünitesi de ÇED almayı başardı. Cumhuriyet'ten Yusuf Özkan'ın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından İzdemir'e 17 Haziran 2010'da verilen ÇED olumlu raporu Menemen Belediyesi başta olmak üzere ilçedeki meslek odaları, STK'lar ve çok sayıda yurttaş tarafından yargıya taşınmıştı. Mahkeme 7 yıl sonra verdiği kararla 2 yıldır çalışan termik santralin ÇED'ini iptal etti. Kararda öngörülen depolama alanının Menemen, Foça ve Ali Ağa'daki Mirniya, Aygay, Grineon, Larissa, Panastepe, Fokaya, Pitane gibi çok önemli antik kentlere yakınlığına dikkat çekildi. Ayrıca ÇED raporunda proje alanındaki turizm yörelerinin dikkate alınmadığı belirtildi. Avukat Diler Bosut Güven, Enka'nın aynı bölgede kurmak istediği termik santral için de İzmir 2. İdare Mahkemesi'ne geçen günlerde ÇED iptal karar verdiğini anımsattı. Dava sürecinde yürütmeyi durdurma kararı gelmediği için... İzdemir'in 2 yıldır santrali çalıştırdığını belirterek "Şimdi hukuksuz duruma düşen bu tesisle ilgili gerekli girişimin yapılmasını bekliyoruz." diye konuştu. Avukat Arif Ali Jangı da davanın uzaması nedeniyle termik santralin 2 yıldır tam kapasiteyle çalıştırıldığını, ikinci ünitesi için de olumlu raporu verildiğini ifade etti. Jangı, termik santrallerin çevreye ve insan sağlığı açısından risk oluşturacağı ortaya çıkmıştır. Yapılması gereken 30 gün içinde bakanlık, valilik ve büyükşehir belediyesi bu santralin çalışmasını durdurmalı diye konuştu avukat Arif Ali Cangı. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.